Yel mi, mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanı Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Don Kişot'un temel yapısına bakarsak şunu görebiliriz. Serüvenler genellikle görsel bir uyarıyla başlar. En bilinenini söylersek uzakta beliren yel değirmenleri. Bu uyarı Don Kişotça yorumlanır. İşte devlerle savaşacağım işsiz bir serüven. Sancho her zaman olduğu gibi boşuna itiraz eder, saçını başını yolar. Aman efendim onlar dev değil yel değirmeni. Don Kişot ısrar eder. ...ve Sancho'nun fal taşı gibi açılan gözlerinin önünde... ...artık söz konusu düşman hangisi ise koyun sürüleri mi olur... ...kervanlar masum yolcular mı olur masum olmayan kürek mahkumları mı... ...bu düşmanla amansız bir kavgaya tutuşur. Kiminde tesadüfen yener, kiminde fena halde yenilir... ...ama bu cengaverliklerin hepsini Sancho ile bir sohbet izler. Çoğunlukla sohbetler son derece dünyevi meseleler hakkındadır. Örneğin Sancho sık sık... Don Kişot'un kendisine söz verdiği valilikten vazgeçer. Onun yerine hizmetleri karşılığında gündelik ya da aylık ister. Don Kişot buna asla razı olmaz. Çünkü silahtarların ücretli çalıştıkları hiçbir şövalyelik kitabında yazılı değildir. O zaman Sancho, şövalyelik serüvenlerinde biraz daha pratik olunup olunamayacağını sorar. Mesela şöyle akıllar verir. Birkaç günden beri düşünüyorum da Zat-ı bu ıssız yerlerde yol kavşaklarında peşine düştüğü bu serüvenlerin ardında koşmak pek az kazançlı. Buralarda en tehlikeli serüvenleri başarıyla atlatıp zafer kazansanız bile ne gören var ne duyan bu yüzden de ebediyen karanlığa gömülmek zorundalar. Bu da Zat-ı amacına ve hak ettikleri karşılığa aykırı düşüyor. Bu sebeple bence Zat-ı itiraz etmezseniz Gidip savaş halindeki bir imparatorun ya da büyük bir prensin hizmetine girmemiz daha iyi olur. Onun hizmetinde zatı haliniz, cesaretinizi, kuvvetinizi ve sonsuz zekanızı gösterebilirsiniz. Hizmetinize girdiğiniz kişi bunu görünce mecburen bizi ödüllendirecektir. Her birimizi hak ettiği oranda. Ama Don Quixote böyle kolaylıklara kaçmaz, kaçamaz. Her şey usulünce yapılmalıdır. ''Fena konuşmadın'' dedi Don Quixote. Ama o aşamaya gelmeden önce sınav verir gibi serüven peşinde dünyayı dolaşmak lazımdır. Bunlardan bazılarını kazanıp şan şöhret salmak lazımdır ki büyük bir kralın sarayına gittiğinde şövalye yaptıklarıyla tanınıyor olsun. Bu sohbetler yaşlıyla gencin, şiirle düz yazının, ruhla maddenin, kafayla gövdenin, düşle gerçeğin, sanatla yaşamın, keşişlikle hedonizmin, Cesaretle korkaklığın, Platonizmle pragmatizmin karşı karşıya geldiği sohbetlerdir. Ve bu sohbetler sırasında Don Quixote'luğun, o ruhun, o felsefenin, o deliliğin, o gözü karalığın, o katı şövalye zırhını zorladığına, giderek çatlattığına, parçaladığına ve içindeki kahramanın o zırhtan kurtulup özgürleştiğine tanık oluruz. Çünkü Sancho'nun saf sorularına, itiraz ve uyarılarına çarpan hiyerarşik katı şövalye söylemi... ...ya da şövalye söylemine benzeyen diğer bütün katı, bütüncü, baskıcı, antidemokratik söylemler darmadağın olur. Yerini Don Kişot'un aslında hiç vazgeçmediği, fakat yanlış bir kılıfta sunduğu... ...özgürlük, eşitlik ve dürüstlük ilkelerine bırakır ki bunlar üzerinde yükselen bir Don Kişot... Edebiyatın o zamana kadar görmediği kadar özgün, kendine özgü bir kahramandır. Taklitten özgünlük çıkmıştır, adım adım, kelime kelime, olay olay, serüven serüven. Bu tadına doyulmaz sohbetler sonunda kazanan tarafta yoktur. Tamamı yenmek ve yenilmek, kazanmak ve kaybetmek kurgusuna dayalı bu kitapta, bu sohbetlerin yeri o kurguyu bozmaktır. Sonunda eşitlik, dürüstlük ve özgürlük kazansın diye... Çocuklar Don Kişot'u çılgın şövalyenin serüvenleri için okurlar. Gençler Don Kişot'ta buldukları marjinallikle özdeşleştikleri için, onun eksantrikliklerine saygı duydukları ve onunla alay eden güçlü, koskoca bir dünyanın nasıl Don Kişotlaştığını hem de daha kaba saba bir biçimde Don Kişotlaştığını görmekten zevk aldıkları için okurlar. Olgunluk çağındakiler ise, yaşlılar diyelim hatta, Don Kişot'u Sancho ile sohbetleri için okurlar. Çünkü o sohbetlerde uzlaşmazların birlikteliğinin belki de en özgür ve özgürleştirici durum olduğuna dair bitmez tükenmez bir umut vardır. Yel mi değirmen mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.